Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet bugün bütün bu burgaçlanan çok hızlı dönen hayatın etrafında bir de başka bir nokta var biraz ona girelim demiştik sakinken evet. çıta slow hareketi. Evet bu e, Türkiye'nin e, aslında biraz yerinde tepinme biçiminde ifade oluyor. yani yerinde tepinme hep aynı şeye dönüp dönüp bir türlü ilerleyememe, çözememe, başka sayfaya geçememe e, tepinmesi gibi e, yaşadığımız bir e, siyasi gündemi var. Bir E, hızlı büyüme e, biçiminde kendini ifade eden ama e, aynı zamanda e, günlük yaşam e, kalitesini e, zorlayan e, bir e, büyüme e, ritmimiz var. Nereye, niçin büyüdüğümüzü düşünmeden yapılan bir büyüme e, tutkumuz var. Bütün bunlara karşı e, Türkiye'de de başlayan ve bu katıldığım bir toplantı vesilesiyle <gülüyor> Cumartesi günü İzmir'de e, giderek yayıldığını öğrendiğim e, Sakin Kent Hareketi e, de e, bir karşı e, model olarak e, yer alıyor. Karşı demek yanlış diyelim. Yanlış. Karşı model hani bütün bunların tam karşısında yer alan demek belki yanlış. Fakat Bunların bir dizi yaşam, insani yaşam açısından mahsurlarını dikkate alan bunları çözmeye yönelik insan odaklı bir kent örgütlenmesi, bir kentsel yaşam modeli Türkiye'de de gelişmeye başlamış birkaç küçük kentte. Evet yani belki sadece insan odaklı da değil doğa doğa eksenine de yer veren bir şey. İşte i̇nsan odaklı derken evet. insan odaklı derken insanın doğaya hakim olması evet. veya doğanın insana hakim olması değil, doğa ile insanın uyum içinde olması evet. ağırlıklı ve, ve ve dediğim gibi bir insani boyut. Yani insanlığı aşmayan, kentin insanı boğmadığı, bu aynı zamanda iktisadi büyümenin insanı boğmadığı, iktisadi aracın insanı boğmadığı, insanın bütün bu gelişmelere kendi boyutunda hakim olabildiği bir orta boyut diyelim buna. İlla en büyük en iyidir fikrinden hareket etmeyen kısacası. Evet. en hızlı, en büyük ve en yeni en iyidir fikrinden e, hareket etmeyen bir e, yaşam felsefesi. Bir aynı zamanda kentsel örgütlenme, doğa ile e, ilişki tarzı. Bunu e, ortaya atan e, e, kişiler e, önce 1989'dan 1989 e, e, hızlı yemek yapıyordu. E, ...geleneğine, hızlı yemek alışkanlıklarına karşı e, başlatılan yavaş yemek e, hareketiydi. Evet, bu fast food diye İngilizcesiyle söylenen... Evet, Olayın aslında karşısında değil Tabii, mi? Tabii yani bu fast food'u biz hep McDonald's diyoruz, McDonald's fast food'tur, e, McDonald's istemeyiz ya, e, falan diyoruz ama biz de Türkiye'de e, yerli fast food'larımız çok şükür McDonald'sları aratmayacak hızla genişliyorlar. Tabii dönerler bir dönerler. Yani ayak üstünde yenilen dürümler dönerlerin evet. e, lezzeti farklı olabilir ama sonuçta ayak üstü e, tıkınma e, alışkanlıkları bunlar. Dolayısıyla sadece McDonald's değil e, burada e, hedeflenen. E, çünkü öyle bir algı var. E, yabancı olduğu için. Amerikan emperyalizmini temsil ettiği için. <gülüyor> evet. e, ama e, sonuçta hızlı yemek, e, tıkınmak e, sadece Amerikalılara özgü bir şey olmaktan çıktı biliyorsunuz. Çoktan, evet. <gülüyor> Dolayısıyla burada bir tıkınma kültürüne karşı olan e, bir hareketti bu. Yemek yemenin Ee, insanlık e, insanlık e, değerleri içinde, insan olma değerleri içinde önemli bir yer tuttuğunu, bir medeniyet olduğunu ve yemeğin sadece yemek değil aynı zamanda bir toplumsallık olduğunu, o yüzden yemeğin e, tek başına ayakta, 3 e, dakikada atıştırılarak e, yenen bir şey değil, bir e, toplumsallık e, unsuru olarak birlikte yenen bir şey olduğunu e, vurgulayan bir e, Ve bir Dolayısıyla da e, bunun e, insani yaşamın e, önemli bir boyutu e, olarak korunması, geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan girişim 1989'da bir manifesto yayınladı. E, ve bu manifestodan hareketle de e, slow food, yavaş yemek e, hareketi e, gelişmeye başladı. Bugün e, yanılmıyorsam e, dünyada... 150'den fazla, 153 ülkede, 160'a yakınmış şimdi son baktığım veriler, kendi fast pardon slow food sitesinde 153 ülkede grupların oluştuğunu belirtiyorlar. 1300'e yakın grup var, 153 ülkede, 1200'den fazla, 1200 ile 1300 arasında. E, ...yerel gruplar var... Evet, ee, ...bu da dünyanın büyük... E, ...bir bölümünü kapsıyor demek tabii ki... Evet, çünkü... ...sayılar çok yüksek değil... ...çünkü gruplar 25-30 kişilik gruplar... E, ...haliyle... E, ...öyle olması isteniyor... ...çünkü e, 5 bin kişilik veya 10 bin kişilik... ...bir grup e, herhalde... E, ...bir sosyalleşme... <gülüyor> ...yüz yüze olma amacını yitirdiği için... ...o zaman grupların çoğalması... E, ...tavsiye ediliyor... E, ...çünkü burada... Bir yüz yüze olma, insanların yüz yüze ilişkide bulunmalarına da önem veren bir tarafı var. Yemek derken sadece yemek yemeyi değil de, Biraz evvel belirttiğim gibi beraber olmayı, konuşmayı, dokunmayı, karşındakini görmeyi, onun seni görmesini ve birbirinizi dinlemeyi veyahut hiç konuşmadan karşılıklı bir anı paylaşmayı... ...dikkati alan bir yanı var. Yemek derken... ...aynı zamanda sofra. Çünkü burada... ...bahsedilen. Evet, konvi... Lüks olması falan... ...önemli değil. Yani burada illa... ...efendim böyle aristokrat sofraları... ...değil. En basit yer sofrasının... ...etrafında oturmuş insanlar. Yani convivium... ...diye de çok... ...bence iyi ifade eden bir birlikte yaşamayı e, içeren bir terim evet, terim de var. Evet, beraber olma, birlikte e, yemek yeme, bir, bir, bir birlikte bir e, ocağın, sofranın etrafında oturma. E, bu kelime Latince'den aslında İtalyanca, e, İta, e, İngilizce ve Fransızca'ya da e, aktarılmış bir kelimedir e, ve e, bu e, kon bir kökeninden hareketle e, Fransızca'da da e, yemeğe gelen e, misafirler de yapar don misafir değil yemeği paylaşanlara conviv denir Fransızca'da da hmm. evet hoş bir evet. E, evet bu kelimeden de e, üretilen bir e, kavram e, Ivanill için e, benim çok sevdiğim e, genellikle inan Ivanill Daha çok okursuz toplum kitabı, e, doks doksuz hasta e, kitapları, çalışmaları e, daha çok bilinir biliyorsun. Evet. Ama İrvan İl için benim en yani temel felsefesini vurguladığı, ifade ettiği kitabı 1970'lerin başında e, sağda solda bildiriler olarak e, sunmaya başladığı kitabı. E, İlk versiyonunu 1972 yılında yanılmıyorsam Esprit dergisinde Fransızca çıkarttığı ve kitapçık olarak da 1970'de bastığı Tools for Conviviality kitabıdır. Evet. Ve oradaki conviviality tam bu convivium ve biraz evvel bahsettiğim conviv'den kaynaklanan bir kavramdır conviviality. Yani beraber olma e, felsefesi diyelim. İnsanların beraber olma, bir şeyi paylaşmaya dayalı e, yaşam felsefesi. Bu kavram e, e, Fransa'da da convivialite olarak e, devam etti. Öyle çevrildi zaten kitabı e, Fransızca. Türkçe'ye de e, 80'lerde e, ayrıntı yayınlarından çıkmıştı kitabı. E, şenlikli toplum diye çevrildi. Ve o da hoş asla. Güzeldir. Aslında. Evet, evet şenlikli doğrudur. Toplum. Şenlikli toplum güzeldir. Türkiye'de çünkü bu convivialite kelimesine belki bahsedebilirsiniz. İzleyiciler e, bu konuda yardımcı olabilirler. Konviyelti kelimesine uyacak şenlikli kelimesinin e, toplum boyutunu e, ifade ediyor. Ama e, insani boyutta bunu ifade edecek bir kelime e, üreteceğiz belki de. Hı hı. Çünkü kavramlar da ihtiyaçla ürer. Demek ki böyle bir e, kavrama çok fazla ihtiyacımız olmamış e, bugüne kadar. E, e, veyahut var biz bilmiyoruz. Ee, bu e, buradan hareketle e, 1999'da yani bu e, yavaş yemek hareketinden ilham alan e, 1999'da İtalya'daki birkaç kent e, e, ilk Chianti yanılmıyorsam e, başlatıyor... E, Ondan sonra e, arkasından veya hemen hemen aynı zamanlarda e, Orvieto, romanın yakınındaki Orvieto kenti e, de e, bir e, manifesto yayınlanıyor. Ve bir yavaş kent, e, Slow e, City veya İtalyanca adıyla söylemek daha doğru Chitta Slow. Yani hem İngilizcesiyle hem e, İtalyancasını birleştirerek yapılan bir kelime oldu. Chitta Slow hareketi nin e, adımları atılıyor ve e, bu hareket kendine bir müddet sonra bir e, uluslararası e, bir platform oluşturuyor, bir dernek oluşturuyor e, ve 59 tane e, ilke tespit edilmiş e, bir kent e, bu ağ e, üye olabilmesi için yani Çitda e, Slow e, labelini Ee, kullanabilmesi için e, bu 59 ilkenin e, hepsinin veya bir büyük bir bölümünün e, yerine getirilmiş olması ve diğerlerini de yerine getirilmesinin taahhüt edilmesine dayalı bir e, denetleme, tanınma, onaylama mekanizması da oluşturmuşlar. E, ve e, 1999'dan bu yana bu e, Dünyada şu anda e, 147 kentin e, üye olduğu bir ağ bu. 24 ülkeden e, 147 kent buna üye. Türkiye'den de 5 e, kent üye, 5 belediye e, üye. E, i̇lk bu hareketi başlatan, e, siz e, yanılmıyorsam geçen sene... E, Orkinos çiftliği konusunda bir söyleşi yapmıştınız. Seferi Hisar Belediye Başkanı evet. Tunç Soyer ile evet. Orkinoz çiftliklerinin tehlikesi ve nasıl onların sıracık açıklarında, liman açıklarında mücadele ettiklerini onu dinlemiştim. Tunç Soyer'in ortaya attığı bir fikir ama galiba Gökçeada Belediye Başkanlığı da böyle bir faaliyet içinde, hazırlık içindeymiş. Ve Seferi Hisar Belediyesi ilk Türkiye'deki yavaş kent oldu. Türkçe'de bunun yavaş yerine e, sakin kelimesini tercih ediliyor. E, edil. Daha, öyle tartışılıyor. Şu evet. anda tartışma var. Sakin kent, e, keyifli kent, e, insani boyutta kent. E, benim demek benim ki, de bir hı. önerim vardı. Sana yazmıştım. Aheste kentti Ahestek. de <gülüyor> öneriyorum. <ben> evet. De. <gülüyor> e, tabii burada e, sadece Ee, yavaşlık e, değil e, boyut da önemli. Yani 50 bin nüfusu, 50 bin ve altında olan kentler buraya e, kabul ediliyorlar. Evet. Yani dolayısıyla insani boyut derken onu da kastediyorum. Yani yapılacak işler insanların çoğu şey o kentin içinde. insanların başka bir araç kullanmadan yapabilecekleri boyutta olabilmeli. Yani kentin bir ucundan bir ucuna yürünebilmeli, bisikletle gidilebilmeli. <gülüyor> Bunu O zaman tabii ki kent içindeki motorlu araç kullanımını azaltıcı önlemleri almak daha kolaylaşabiliyor. Diğer taraftan kentte insanların birbirlerini büyük ölçüde tanımalarına dayalı bir sosyalleşme burada ön plana çıkıyor. Dernekler, yerel faaliyetler, yerel yemekler, zanaatler, üretim sadece zanaat değil aynı zamanda üretim de olabilir. Bu aynı zamanda da teknolojinin, en ileri teknolojinin, Ee, ...en etkin biçimde kullanılmasını da özendiriyor. Bu önemli çünkü burası bir e, e, muhafazakar Amiş kenti değil aynı zamanda. Biliyorsunuz Amiş'ler elektrik bile sokmazlar evet. kentlerini. Yani Gökçeada'da e, yapılan e, havalimanı aslında bununla çelişkili değil. Bu Şimdi havalimanından yerine şeyi tercih ediyorlar. Ne denir? E, e, gemiyle ulaşımı... E, ...tercih ediyorlar. Ama havalimanını... ...çıtta sula olmaktan önce galiba... ...karar aldılar. Hı hı. Ee, aynı zamanda... ama ...teknolojinin kullanılması... ...tabii havalimanı tartışmasını e, orada yapmadılar... ...ama toplantıda cumartesi günü... E, ...yalnız bir adanın da... ...dışarıyla bağlantısının... E, ...askari bir bağlantısının olmasının... bir ...mahsuru olmadığını düşünüyorum. E, özellikle e, örneğin... Teknolojinin ileri teknoloji derken e, Örneğin fotovoltaik sistemi hı hı. Bütün e, Sokak lambaları e, Güneş enerjisiyle çalışıyor evet. Bu ileri bir teknoloji bu Şimdi kalkıp bir muhafazakar şeyde efendim bu biz bir babalı, dedemizden bildiğimiz gaz lambasını kullanalım derdi. Aksine öyle şeyleri kullanmak bugün 7 milyar nüfusa ulaşan dünyada çok çözüm olmayabiliyor yani odun yakarsa herkes. Değil mi? Evet. evet Evet yani bir ısınma sorununu odun ve kömürle çözmemiz mümkün değil. Bunu bir alternatif ısınacak ışığın 15 derece oturmak da insanlığın geleceğidir dememiz pek hoş bir şey değil. Dolayısıyla burada bir alternatif e, teknolojilerin e, insani e, bu boyuttaki insani ihtiyaçlara cevap veren e, bir e, örneğin internet kullanımını özendiriyorlar. İyi, e, iyi Devlet yöne, e, mesela e, Seferihisar Belediyesi'nin başlattığı bir çalışma var. Evet onu da hmm. konuşmuştuk. Konuşmuştunuz. Evet. Onun evet. galiba da Büyük Millet Meclisi'ndeki bir ö, ödül töreni olmuştun ve... ...iki kentten bir tanesi seçilmiş... ...seferiysel bu konuda... Ee, ...insanların... E, e, ...bir dizi konuda... E, ...çok daha rahat... E, ...kamu... E, ...kurumlarıyla... ...ilişkilerinin sağlanabileceği teknolojiler... ...diğer taraftan... ...unutmamak lazım ki bu küçük kentler... E, ...yaşamın... ...daha yavaş olması... E, a, daha, ...daha yavaş olması... Burada e, üretim yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Tabii ki bir üretim yapılacak. Yerel olarak tüketilmesi e, özendirilecek ama kapalı ekonomide savunmuyorlar. Dolayısıyla e, yeni teknoloji derken aynı zamanda e, örneğin e, ürettikleri mandalinayı sadece e, seferi hisarlarının yeme, yemesiyle döndürmeleri mümkün değil. Bunu çeşitli ürünlere döndürmeleri lazım. Mandalinayı satmak için belki uçakla yollamaları gerekecek. Mandalinayı veya kamyonla yollanacak. Ama bu teknolojiyi kullanırken aynı zamanda bunu bir başlı başına amaç. Yani sefer insanı sırf Mandalina kenti haline getirmemek demek aynı zamanda bu. En yüksek randımanı sadece mandalina üreterek. veya en yüksek randımanı sadece turizm yaparak elde etmek anlamına Gelmeyen Tam tersine o çeşitliği, o e, insani faaliyetin birbirini tamamlayan çeşitliliğine dikkat eden e, bir e, örgütlenme felsefesi aynı zamanda. Evet monokültür yani tek ürün ekonomisi tabii öldürücü bir şey. Öldürücü yani. bir şey çünkü her şeyde dışarıdan ihtiyaçlarınızın bütün e, geri kalan ihtiyacınız mandalina veyahut patlıcan veyahut buğday dışında ne üretiyorsanız monokültür veyahut e, muz dışında Bütün ihtiyacını dışarıdan karşılamak zorunda kalıyorsun Halbuki burada bir e, yerel ekonominin kendi yerinde tüketim yerinde üretim ve yerinde tüketimin Tabi bunu sınırları olduğunu da bilerek 50 binlik bir nüfuslu 30 binlik nüfuslu Veyahut şu anda e, üye olan 5 tane e, kent var bunların en büyük seferi hisler diğerleri 3 e, bin 5 bin 7 bin nüfuslu e, belediyeler Sakarya'da Taraklı, e, Çanakkale Gökçeada, e, Muğla'da Akyaka. yazın e, nüfusu artan ama kışında 3-4 bin'e düşen bir yer Akıca e, Aydın e, Yeni Pazar 5 e, üye şu anda e, şeyi e, bu bu ulusları sağa 3 tane de Üç tane de, üç kentinde adaylığı hemen hemen sonuçlanmak üzereymiş. Yalvaç, Isparta'da, Kırklareli'de vize ve Ordu'da Perşembe, Perşembe ilinin, pardon Ordu ilinin Perşembe deniz kıyısı. Yani o otoyolun, Karadeniz otoyolunun deniz kıyısından geçmediği ender kıyısı. Evet, Veya o, yegane bölge galiba Ordunun tamam. kendisi bunu direnerek Kendi elde ettiği bir Hak kazandığı bir şey o Otoyolu geçirmedi Evet, Dolayısıyla Perşembe'nin böyle bir e, Övünerek Perşembe Belediye Başkanı'nın Bize anlattığı bir başka Perşembe Var orada başka bir <gülüyor> Karadeniz'den Ee, bu e, kentleri e, birkaç tane daha e, aday e, kent daha olduğunu öğrendim. Çamlıhemşin, Emşin, Halfeti, Divri e, gibi. E, burada tabii önemli olan e, bunun e, aynı zamanda insanları yaşanabilir bir kent kılması, bir müzeye dönüştürmemek, dondurmamak, her şeyin olduğu gibi, eskide olduğu gibi saklanıp Ve onların sadece gelen turistlerin bakışına sunan bir müze haline dönmeden onun yaşanan bir kent olmasını sağlamak Turistik aynı Turistik bir etiket uygulaması değil sonuçta değil mi? Ee, olma riski var. Var. Hı. Tabii olma riski var, turistik bir etiket olma riski var. İşte onun için diyorum önemli olan aynı zamanda yaşanır olması. Evet. Yani oradaki e, yerel e, ürünlerin sadece turistlere yönelik turistler geldiğinde, hani vardır yerli kabileleri, turistler geldiğinde e, kızılderili giysilerini giyer, danslarını evet. eder. ondan sonra e, şeylerini, Coca-Cola'larını eline alıp şortları ve E, ...hamburgerleriyle e, hayata devam eden e, Amerikan yerli kabileleri vardır. Böyle bir e, turistik e, unsur olmak olmaktan e, öteye... ...tabii bir turistik boyutu olacak bu küçük, küçük kentlerin daha fazla turist çekmeyi... ...ama hangi tür turist? Kitle turizmi değil. Çünkü bu kentlerde büyük e, yapılara da izin verilmemesi... E, ...büyük e, otellere, e, çok katlı yapılara izin verilmemesi de e, önerilen e, kriterlerden bir tanesi. Çoğu belediye başkanıyla konuştum. Bu söz, söz konusu olan belediye başkanlarıyla konuştum. Hepsi e, kentlerinin nüfusunun çok hızlı artmasını istemiyorlar. Hatta bazıları artmasını istemiyor. Hmm. Bu boyutta kalmasını istiyor. Şimdi tabii bu boyutta kalmasını istediğiniz zaman e, ona göre e, e, imar planı yapıyorsunuz. Dolayısıyla E, toprak rantını e, daha e, dikkatli e, yaratıyorsunuz. E, dolayısıyla da oradaki yığılma da e, tabii ki mesela sanayi istemiyorlar çoğu. Evet. Çok önemli tabii bunlar yani. Evet. Sanayi istemiyorlar. Fakat sanayi istemiyorlar da tabii şöyle bir sorun var. Sanayi bütünüyle de istenmediği zaman e, isteyenler e, yani sanayi ürünü nasıl üretilecek? Yani o teknolojinin ürünü Ee, kimse sanayi istemiyorsa e, cep telefonunu nereden <gülüyor> temin edeceğiz? O cep telefonu olmadan da olmuyor e, artık. Cep model. telefonunu geçelim. Fotovoltaik hücreyi nerede üreteceğiz? Yani e, Tabii. Fotovoltaik hücreyi nerede üreteceğiz falan. Dolayısıyla burada bir e, küçük kent e, boyutunda e, sanayi sonrası toplumun e, bir e, ürünü. Dolayısıyla da sanayi sonrası toplumun e, felsefesi olarak kendini tanımlaması lazım. Sanayi öncesi toplumunun değil. Sanayi sonrası toplumunun felsefesi. Ama tabii sanayi mamullerini de kullanacak aynı zamanda buzdağımını da kullanacak evinde insanlar. Eee Evet ya yani mesela şey diye de e, transition town nasıl çevrileceğini Geçiş, tam bilemedim. E, Geçiş şeyleri, şehirleri evet. diye de bir kavram var ve bayağı gelişmiş evet. örnekleri evet. var. Onu da belkilerde üzerinde konuşmamız iyi olabilir. Tabii, tabii tabii. Bu, bu dediğim gibi bu küçük e, olmaya dayalı, küçük kente özgü. Belki biraz e, e, zafiyetini yani bu modern dünyada bir e, Zafiyet gibi gözüken, o megapolların, İstanbul gibi bir megapolun, devlet gibi bir kentin karşısında bir e, zayıflık e, unsuru, bir e, eksiklik gibi gözüken bir etmeni, Hani judada da derler ya e, illa güçlü olmak gerekez karşı tarafın zayıf noktasından hareket ederek evet. karşı tarafı alt edebilirsiniz ya onunla mücadele edebilirsiniz belki burada o e, o modern dünyanın zayıflık olarak gördüğü tarafı bir e, üstünlük haline dönüştürme çabası diyebiliriz. E, bu ülkelerin e, 24 ülkenin içinde tabii İtalya çok yaygın biçimde var. E, Türkiye'den 5 ileride 8 olacak. Güney Kore gördüm listede. En çok beni şaşırtan oldu. Hani bizim Güney Kore imajımız nedir? Herkesin çok çalıştığı çok... Evet, e, Arı kovanı gibi. Ar -Kovan gibi ülke. Bayağı bir listede baktım 6-7 tane, 8 tane e, kent var e, burada yer alan. E, buna karşılık Fransa'dan 2 tane var örneğin. E, belki onlar bizim zaten kendimiz böyleyizdir. Gerek yok şey diye olabilirler. Mi? Almanya'dan var e, vesaire. E, bu, bu felsefe aslında bir gelecek toplumun e, bir alternatif. Yegane felsefesi olarak sunmak mümkün değil. Yegane yaşam tarzı bu olmalı değil. Bu yaşam tarzı da e, olabilmeli ve bunu seçecek çok insan olabilir. Tabii ki e, senin biraz evvel e, bahsettiğin e, ne demiş? Rahvan demedin. Ne dedin? E, aheste. <gülüyor> aheste pardon. Aheste kent Ee, sözcüğünün bir 18 yaşındaki gençte ne uyandırdığına dikkat etmemiz lazım. Yani hızlı bir ahistelik de gerekebilir zaman zaman. Evet, fakat tabii şey e, yani e, e, bayağı e, önümüzde başka bir alternatif olmayacak bir geleceğe doğru gittiğimizi de unutmamak lazım. Yani Bunu sadece hoş bir şey olduğu için değil başka Hayır. bir yol olmayacağı için de e, İşte dediğim Seçmek gibi biraz önümdüz. evvel Maha'yla konuştuğumuz gibi, senle konuştuğumuz gibi fotovoltaik e, şeyleri de e, o kentlerde yapabileceğiz mi? Yoksa evet. e, böyle <gülüyor> dünyanın lanetlediği cehennem sanayi bölgeleri yaratıp e, diğerlerinde bu fotovoltaik... E, hücreleri, plakaları oradan mı getirteceğiz? Kim nerede yaşayacak sorusu <gülüyor> çıkıyor o zaman tabii ortaya. E, tabii dolayısıyla bu, bu aynı zamanda bir tüketimi de yeniden düşünmeyi gerektiren bir Evet, evet. Yani hayatın paradigmanın, paradigma değişikliği Paradigma değişikliğinin bir ön işareti. Evet. Bunun başka alternatifleri muhakkak vardır ama burada bir şey ifade ediliyor ki o doğru. Yani biz hayatın bize pardon modernliğin ve toplumun ve büyümenin bize hakim olmasını değil bizim bütün bunlara hak egemen olmamızı ve insan odaklı derken de onu kastediyorum İnsan amaçlı insan odaklı insani boyutta insanların esiri kendilerini esir hissetmeyecekleri bir düzen düzenin çarkı olmak yerine Onun bir parçası olmak, çark başka bir şey, bir parça olmak başka bir şey. Ee, onun tamamlayıcı bir parçası olmak ama o çarkın aynı zamanda dönüşümüne kendisi de e, denetleyebilecek e, bir yaşam ritmine e, sahip olmak. E, tabii ki biraz evvel söylediğim şey e, düşünmemiz gereken bir olgu bu. E, Bu kentlerde yaşayan insanlar, yani dışarıdan gelip e, yaşamak, birkaç ay yaşamak başka bir şey. Orada doğup büyümek ve orada e, var olmak başka bir şey. E, bir gencin de o kentte e, o e, e, yavaşlıktan, e, huzurdan e, keyif e, alabilmesini sağlayacak bir canlılık da gerekiyor elbette. Evet. Yoksa aynen. sadece yaşlılar ve dünyaya küsmüş e, insanlar kendileri olabilirler. Tabii evet. Peki çok teşekkür ederim. <gülüyor> i̇yi, i̇yi bir pencereydi bu bu arada doğrusu. Bu yoğunluğun ortasında iyi bir pencere. Çok teşekkür ederim. Ahmet İnselli Ufuk Turu.